Final Dergileri Doğan Cüceloğlu ile İnsan İnsana programını sunar. Evet. Değerli izleyenler, bir programda yine beraberiz. Bugün konuğum Nasuh Mahruki. Siz bu ismi duyunca hemen afet ve kurtarma çağrışımları olacak. Bende bu isim böyle bir çağrışım yapmıyor. Bu isimi duyduğum zaman bende olan çağrışım düşünen bir insan, filozof tavırlı bir insan, yaşama, doğaya... ...ve dünyaya bakışında çok boyutlu bakan bir insan. Bugün konuğum Nasup Mahruki. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, efendim ben <gülüyor> değişik ortamlarda Nasup Bey ile beraber oldum. Ama bugün konuğum olduğu için... ...bugün sohbetimizi son kitabı üzerine yapacağız. Fakat bu kitaptan önce sizin bayağı kitaplarınız oldu nasıl diyorum kaç kitabınız oldu şimdi yedi yedi, yedi tane, tane kitabınız oldu ve <gülüyor> doğru değil mi söylediği mesas itibariyle insan gelişimi yaşamın felsefesi yaşamın anlamıyla ilgili bir irdeleme gözlemler yapma durumundasın diye tabi tabi zaten bütün bu kitaplarda bu düşünceyle çıktı ortaya hatta şöyle geriye dönüp bakıyorum kitaplarımın isimlerini bile değerlendirdiğimde kendi yol haritamı adım adım takip edebiliyorum. Mesela ilk baştaki bir dağcının güncesi 24 yaşında yazdığımda o çok naif bir kitap oldu. İlk defa böyle bir 7 binlik tırmanışa gidiyordum ve bütün iç dünyamı bütün açıklığıyla kendime yazdım. Kendi güncem olduğu için sonradan basıldı o. Bir dağcı olarak yola çıktım. Sonra bir <gülüyor> hayalin peşinde, 7 işte zirveler Projesi gibi büyük bir hayalin peşinde koşturdum. İşte Everest, Everest e ilk Türk kitabı. Yani onu, ya... Asya yolları, Himalayalar ve ötesi uzak coğrafyalara yaptığım seyahatlerde evet. e, hem dünyayı hem yaşamı hem kültürleri biraz daha yakından tanıdığım bir motosiklet yolculuğuydu bu. E, sonra yeryüzü güncesi <gülüyor> o daha böyle dünyayı hayata dair küçük küçük makaleler birçok değişik konuda. Doğa, spor, felsefe ile karışık. E, evet. e, altıncı kitabım olarak bundan bir önceki vatan lafla değil, eylemle seviliri bir 40 yaş hesaplaşması olarak hazırladım. Bu e, hem ülkeme olan <gülüyor> ...koşulsuz bağlılığımın bir ifadesi. Hem dakikaten insan bir 40 yaşına gelince şöyle bir durup bir oturuyor ve ya ben bugüne dek ne yaptım? Neyi doğru yaptım? Neyi eksik yaptım? Neyi fazla yaptım? Kimden ne alacağım var? Kime ne vereceğim var? Bir hem helalleşmek istiyor hem de bir içini dökmek istiyor. Ee, bu kitabı onun için hazırladım. Sonrasındaki de hani artık kendi hesaplaşmamı bitirdikten sonra sıra geldi... Başkalarına bunu daha etkili bir şekilde e, biraz da böyle bir yol haritası gibi, özellikle gençlerin önüne koymak, o da kendi evvelesinizde tırmanma olarak evet. başkaları için hazırladığım bir kitap olarak çıktı. Evet ve bu kitapta 64 tane temel kavramı kendi deneyimlerine, gözlemlerler, diğer düşünürlerin, filozofların, liderlerin de söyledikleriyle, benzederek çok güzel bir sunum içinde veriyorsun. Ben de onurlandım çünkü bana <gülüyor> söz yazma fırsatı verdin. Başka hiç kimseyi düşünmedim zaten. Size de önceden Tabii. söylediğim gibi, yani bu kitabı yazma süren bir iki üç yıl sürdü. Son bir yıl, bir yıl gece gündüz üzerinde çalıştım. E son bir yılda zaten artık hani buna bir ön söz de lazım düşüncesi kafamda e yavaş yavaş. Harekete geçti ve hani ikinci bir isim zaten düşünmedim. Sadece size önerdim. Lütfen bunu yazar mısınız diye. İşte önce bir kopyasını vermiştim hatırlıyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Çünkü kitaba gerçekten çok ciddi bir değer kattınız. Ama ben bunu böyle olacağını evet. baştan biliyordum zaten. Öyle mi? Onun için zaten. <gülüyor> güzel. Çok teşekkür ederim. Bugün burada olman da benim için büyük mutluluk. Şimdi <gülüyor> oradaki ön sözü de ben belirteyim. Sokrat'ın bir kavramından bahsediyorsun. Diyorsun ki, bir insanın hayattaki en önemli faaliyeti, ruhuna gereken özelini göstermesidir. Şimdi topluma baktığım zaman, ana baktığım zaman, okullara baktığım zaman, sanki şöyle bir mesaj alıyorum, bir insanın hayattaki en önemli faaliyeti, ekonomik bağımsızlığını elde etmesidir. Şimdi... Böyle bir çelişki görüyorum ben, o zaman Sokrat'ın bu dediğini sen nasıl anlıyorsun, neden bu kadar önemseyerek aldın, çok temel bir kavram olarak koydun. Şimdi ruh bir kere en değerli şey, sahip olduğumuz en değerli şey ruhumuz. Çünkü biz zaten aslında o ruhumuzla birlikte var oluyoruz ve hayatımızı sürdürüyoruz. Bir de bedenimiz var. Mesela burada bir, bir, bir cümle de var yine, vücudunuz sizin tapınağınızdır, ona çok iyi bakın diye. Yani evet ruhumuza özen göstermek en değerlisi ama bir taraftan da bir de, de vücudumuz var. Bu, bu da bir makine. Bu makineyi de iyi beslememiz, iyi antrenman yapmamız, egzersiz yapmamız, iyi dinlendirmemiz, işte bütün ihtiyaçlarını iyi gidermemiz gerekir ki hem ruh hem beden birlikte uyum içerisinde çalışabilsinler. Ama ruh çok kırılgan bir şey. Ruhu bir kırarsanız, hele çocuk yaşlarda ruhu bir kırarsanız ondan sonra onu bir daha toparlamak çok zor olur. Çok bir kapatırsa şey kendisini... Evet çok. Evet, yani ruh hakikaten çok değerlidir ama çok kırılgandır. O yüzden e, ruha çok iyi sahip çıkmak gerekir ve insanın, özellikle annemaların tabii ki ve eğitimcilerin, yani çocuk yaşlardan itibaren o o ruhla diyeceğim artık, bunu. Yani bir insan olarak bile görmek istemiyorum şu noktada. O, o bir ruh sonuçta, çok değerli bir ruh. Onunla çok titiz, dikkatli, özenli ve onu hani, e, koruyarak ama kendisini geliştirecek şekilde ilgilenmezlerse, o ruh sürekli yara alabilir yolculuk boyunca ve aldığı yaralardan da kurtulması çok zor olabilir. Çünkü dediğim gibi çok kırılgan bir şey ruh. Değil mi? Ben ana babalara konuşurken şöyle bir cümle geliyor içimden onu söylüyorum. Diyorum ki, çocuğunuzun gönlünün muradını keşfetmesine fırsat yaratın, özen evet. gösterin evet. diyorum. Şimdi sen söyleyince böyle çünkü o gönlünün keşfettiği zaman bitmeyen bir enerji kazanıyor. Aynen öyle. Ruh şevkini buluyor, besleniyor. Aynen öyle. Evet. evet. Ee, nasıl ki şimdi başarıyla ilgili olarak konuşurken başarı kendi değerini ortaya çıkarmaktır. Hmm. Bu kitabın zaten en başına da aldığım şey e, bu kitap yaşam yolculuğunda kendi zirvelerine ulaşarak gerçek değerini ortaya çıkarmak isteyenler için kaleme alındı diye. İlk, en başta zaten böyle bir evet. e, şey koymuştum, hani gerçek değeri, insanın kendi değerini bulup ortaya çıkartması. Bu aslında, e, sonuçta insanoğlu bu dünyaya bir potansiyelle geliyor. Bu potansiyel hem doğuştan, anne babadan genetik olarak aldığı özellikler, hem dünya içerisindeki yolculuğu boyunca kazandığı kabiliyetler, edindiği birikim ve bütün bunlar ona bir potansiyel kazandırıyor. Ama bu potansiyel kendi kendine ortaya çıkmaz, gayret etmek gerekir. Ciddi çaba göstermek gerekir ve doğru adımları atmak gerekir. Bu gerçek değeri ortaya çıkartmak demek zaten insan içindeki o gizli potansiyeli gerçek performansa dönüştürmek demek. Ama bunun bunun olabilmesi için hakikaten hem insanın kendi gayretinin en üst düzeyde işin içinde olması gerekir. Hem de çevre koşullarının bununla uyumlu olması gerekir ki insan gerçek değerini ortaya çıkartabilsin. Evet. Ee, bunun büyük çoğunluğu ne kadar her ne kadar bize kalmış olsa da çevrenin de etkisi çok fazla. Evet. O yüzden mesela e, gençlerin içindeki potansiyeli ortaya çıkartmalarını sağlayacak şekilde bir altyapı oluşturmuş, bir sistematik yapı oluşturmuş devletler çok ileri gidiyorlar. Çünkü çocuklarını daha böyle 5-6 yaşında keşfediyor, onun gönlünün murad ettiği yolu keşfedebilmesi için evet, evet. onun önüne uygun fırsatları, seçenekleri sunuyor evet. ve çocuk sürekli takip ediyor. Ama çocuğu, yön, çocuğa bir destek veriyor mu? Çocuğun uygun olduğu, kabiliyetlerinin uygun olduğu ve kendi arzu ettiği yönde destek veriyor. Yoksa bizdeki gibi ben mühendis olamadım, benim kızım mühendis olacak demiyorlar tabii ki yabancılar. Evet, yani evet. O, o bireyin değerinin farkındalar ve bireyin kendi yaşam yolculuğunda da kendi e, özgür iradesiyle seçimlerini yapabilmesine olarak evet. sağlamak istiyorlar. Burada e, sen konuşurken <gülüyor> yine e, şöyle bir bakış tarzını açıklığa kavuşturmak istiyorum. Çünkü öğretmenlerle, eğitimcilerle, ana babalarla konuşurken... Ee, ben onun üzerinde çok duruyorum, bir liste yaparak daha önceden çocukla karşılaşmadan önce senin ne olman gerektiğine karar verdim ben, işte şu özellikleri sana yükleyeceğim şeklinde kişiye bakmak, buna kalıplayan eğitim anlayışı diyorum. Olmaz ki, Olmaz. Yani karpuz çekirdeğinden limon çıkartamazsınız. Ay güzel, <gülüyor> ağzına sağlık, ne kadar güzel, evet. Karpuz yani. çekildiğinden limon yani, Neyse var. o. Yani. Önemli olan çocuğun kendini keşfetmesini, kendini tanımasını, yolunu bulmak, ona, onu yapabilmesi için e, önünü açabilmek. Bunu başardıktan sonra da kendini ifade etmesi için arkasında durmak ve desteklemek. Çok önemli. O kadar önemli ki yani bu cümle bence bir eğitim felsefesinin özü olarak görüyorum. Değerli izleyenler ben bu kitabı okurken... <gülüyor> şimdi heyecanlandım gibi çok heyecanlandım ara sıra telefona sarıldım daha sonra telefon ettim şu anda dedim çok heyecanlıyım eline sağlık İyi ki yazmışsın bu kitabı ve iyi ki bana şey istedin yani önsüz yazmamı istiyorsun ve kendisine bir kaç kere böyle teşekkür ettim ve şu anda da bu cümleyi duydum bu programlar benim internet sitemde de tekrar yayınlanıyor siz de yeniden dinleyip bu cümleyi yazın artık. <gülüyor> çok önemli. Bir eğitim felsefesinin özünü hakikaten burada ifade ettim. Şimdi burada bir de aa, çok temel kavramlardan bir tanesi disiplin. Hmm. Onun üzerinde çok duruyorsun. Tamam. Diyorsun ki evet. disiplinli bir yaşam önce öz saygıyı ve özgüveni, sonra da her durumda doğruları ve haklılığı savunabilme cesaretini getirir. Evet. O zaman disiplin nedir? Nedir Nasıl yani? disiplin? Nasıl tanımlıyorsunuz yani? Valla disiplin insanın istek ve arzuları üzerinde bir kontrol gücü geliştirmesi. Bir yandan da bir nefs terbiyesi aslında. E, sonuçta insanın egosu, nefsi bir sürü şey istiyor. Ne görürse istiyor. Yani neyi canı arzu ediyorsa hepsine sahip olmak istiyor. Ama bu, bunları... E, bir yol haritasına sokmak, bir sıraya sokmak, bir kısmından vazgeçmek, çünkü gerçekçi de olmak gerekiyor bir taraftan da hayatın içerisinde e, ve bunu mantıklı, akılcı, sağduyulu bir plan dahilinde yapabilmek gerekiyor. İşte disiplin insana bunu sağlıyor, bu kabiliyeti kazandırıyor. Mesela birçoğumuz bir şeyler yapmak, başarmak, elde etmek isteriz ama yeteri kadar disiplin göstermeyiz arkasında ona, ona ulaşabilmek için. O yüzden hani hiçbir başarı da kendi kendine gelmez. Gelmiyor. Mutlaka bunun e, gerekliliklerini yerine getirmemiz gerekir. Disiplin bunlardan en önemlisi çünkü disiplinli bir yaşam diğer bütün kabiliyetleri hayatımıza çok daha kolay e, çağırmamızı sağlıyor. Evet. Ve enteresan bir şekilde <gülüyor> disiplinle özgürlüğü de ilişki içerisinde hmm. Yani disiplin olmadan özgürlüğün temelini bulamayacağımızı ifade ediyoruz. Yani şimdi... Disiplin de özgürlük de aslında insanın kendine saygı duymasından temellenen bir şey. Mesela disiplinsiz bir yaşamda üretkenlik olmaz. Yani üretim istiyorsanız, bir şeyler başarmak istiyorsanız mutlaka disiplinli bir yaşama ihtiyacınız var. Bunların çok doğru konumlanmasını istiyorsanız, çok e, hayatın gerçekleriyle uyumlu ve hani sizin arzularınızla uyumlu olmasını istiyorsanız da özgür bir iradeyle bunu yapmanız gerekir. O yüzden hani disiplin ve özgürlük hakikaten çok birbiriyle beraber şeyler ve Hani hangisi daha önemlidir diye soramam bile çünkü ikisi de olmazsa olmaz. İkisi de birbirinin tamamlayıcısı. Yani bu özgür irade olmadan, özgür düşünce olmadan zaten bir sürü başka şeyin, kalıpların, dogmaların esiri oluruz. Ama düşüncelerimizi özgürleştirsek disiplinli bir yaşam kurmadan da bu sefer kabiliyetlerimizi tam olarak ortaya koyamayız. Hı hı. O yüzden bunların hepsinin bir arada ve aynı anda olması gerekir. Evet. Benim e, şimdi sorum şu. E, üniversite öğrencisisin ve e, dağcılık konusunda ilgi duymaya başlamışsın. Ve bu faaliyetler içerisine girmeye başladı. Ve bu süreçler içerisinde hakikaten notlar almaya başladı. Yavaş yavaş. Ne zaman bunlar böyle birbiri içerisinde yer almaya başladı? Yani ne zaman sen disiplin kavramının ve özgürlük kavramının kendi yaşamında yer almasıyla ilgili bir bilince ulaştım ve buna özen göstermeye başladım. Vallahi herhalde tabii dağcılık sporu bütün bunları hayatımda çok hızlandıran süreç oldu. 20 yaşında başladım dağcılığa Bilkent'te İşletme Fakültesi'nde okurken panolarda kurulan bir ilanın peşinden giderek başladım. Bir sene öyle geçti o eğitimlerle, hazırlıklarla, değişik benden daha büyük ve dağcılığı daha uzun zamandır yapan insanlarla ve bunların kurumlarıyla eğitimlerle. Bir sene sonra ben bir okuldaki dağcılık kulübünün doğa sporları topluluğu yaptık adına, onun başkanlığını aldım. Hı. Üç yılda başkanlığını yaptım. Hı. O topluluğun başkanlığı hakikaten hayatımda çok ciddi bir dönüşüme yol açtı çünkü bu sefer artık hani kendim için bir şeyler yapmaktan olay çıktı, zaten ben kendim için dağlara, doğaya gidiyorum, mağaralara gidiyorum, yavaş yavaş, yavaş yapıyorum ama bir taraftan da üniversitedeki başka onlarca yüzlerce meraklı öğrenciyle bir araya gelip onlara da evet. işte bu eğitimleri vermek, onları araziye götürmek, bir, bir de hani bir 10 kişilik bir grubu araziye götürmek demek 10 kişinin sorumluluğunu alıyorsunuz demek. Evet. Bir de bunları, değil mi onu? Tabii. tabii. bir de <gülüyor> farkındasın değil. riskleri. Tabii sonuçta kış ayında işte Ilgaz Dağı'na, ne bileyim Işık Dağı'na, Hasan Dağı'na bir yerlere götürüyoruz ve arazide her şey olabilir. Sonuçta o insanların yeteneklerini de bilmiyorum ki ben o anda. İşte tanışmışız tamam okul ortamında çok iyi anlaşıyoruz salonda çok güzel anlaşıyoruz da araziye çıktığınızda iş başka o sorumlulukları yavaş yavaş üstlenmeye başladığım zaman hayatımdaki disiplinin de daha çok farkına varmaya başladım ve onu daha dikkatli daha titiz kullanmaya başladım e, sanıyorum sorumlulukla birlikte arttı diyebilirim evet. üstlendiğim sorumluluklarla birlikte arttı diyebilirim yani atölyede öğrendin yani bunun böyle <gülüyor> farkına vardım ve evet. zannederim risklerin de çok farkında olarak bu sorumluluk duygusu gelişti. Kitapta bayağı risk ve risk yönetimi ile ilgili önemli sözler var hakikaten evet. orada. Ama şimdi bizim e, izleyenlerimizin çoğu ana baba öğretmenler üniversite öğrencileri e, falan. Şimdi e, öğretmenlerimiz çoğunlukta. Bir öğretmen sınıfa girdiği zaman şöyle sınıfa girdiği zaman sence nelerin farkında olmalı? Şöyle öğrencilere baktığı zaman. Valla ben olsam, karşıma baktığımda bir kere, diyelim ki 40 öğrenci var. 40 tane pırıl pırıl işlenmeyi bekleyen cevher var orada. Önce o cevherlerin önce bir o farkında, cevher. Evet. evet, önce o cevher. Bir kere bu çocukların her biri çok değerli. Evet. Her biri, bunların her biri Cumhurbaşkanı olabilir, Genelkurmay Başkanı olabilir, ne bileyim Başbakan olabilir, çok değerli pozisyonlara gelebilirler. Nobel ödülü alabilir. İşte olimpiyat madalyası alabilir. Yani o çocukların içinde müthiş bir potansiyel gizli bir kere. Evet. Bence bunu duyumsamak bile çok heyecan verici bir şey. Evet. Sen o... söylerken ben heyecanlanıyorum. <gülüyor> evet, doğru. Ve hani o çocuklara böyle küçük küçük dokunmalarla, küçük küçük ama böyle çok büyük iddialı hani baştan sona boyayıp rengini değiştirmeyeceğiz zaten. Tamam. Küçük küçük dokunmalarla, küçük küçük yön vermelerle o çocuğun kendini keşfetmesini, kendisiyle olmaktan mutlu olmasını, kendisini sevmesini sağlamak ve ondan sonra da Sonuçta bu ömür dediğimiz şeyin çok değerli bir şey olduğunun farkına varmasını sağlamak ve bu hayatı ciddiye alarak yaşamasını sağlamak, adımlarını, planlarını, hamlelerini, bilinçli, dikkatli, özenli ve hep geleceği, hep uzun vadeyi düşünerek almasını sağlamak, bence bir öğretmenin zaten çocuğa verebileceği en büyük kabiliyetlerden. Yani. Bunu kazandırsa, yani bu duruşu, bu, e, bu yap, yapıyı öğretebilse, kazandırabilse, sonuçta çocuk... hani. ...adım adım ilerleyecek. Yani içinde yaşarken hayat böyle çok uzun ve sonsuz gibi geliyor. Ama geriye dönüp bir bakıyorsunuz 42 sene geçmiş. Yani hakikaten geçmiş işte. Geçiyor sonuçta bu zaman. O yüzden hani onun da farkına vararak... ...hani şu anda gençken çocukken hele bol bol bol bol zaman var zannediyorsunuz ama... ...hiç de öyle sonsuz değil bu zaman. Evet. Ve yani. koşarak gidiyor. Değil mi? Değil mi? Hiçbir es vermediği için, durmadığı için... Yani. ...hani siz gece uyurken bile zaman gidiyor. Sen <gülüyor> de zaman farkına vardın bu... Zamanınızda... Ben onu 27 yaşında fark ettim. Evet. Hatta e, bu Everest'e ilk Türk kitabımda da yazmıştım. E, ben Everest'e e, 17 Mayıs'ta tırmandım. Doğum günüm 21 Mayıs. Evet. 95 yılında işte 17 Mayıs'ta tırmandım. İndik aşağıya ve 21 Mayıs'ta da ileri ana kamptan ana kampa yürüyorum ama çok yorgunum. Zaten henüz hani zirveden inmişiz bir de bir kurtarma operasyonuyla uğraştık. E, Romanyalı bir dağcı indirdik bir 8200'den bu arada yani bayağı ciddi ağır bir iş yaptık. ...ve yorgunluktan perişan haldeyim ama çok mutluyum. Evet ileri ana kampı ile ana kamp, ile ana kamp arası da çok uzun bir etap. İlk gidişte iki günde gidiliyor. Koca sırtımda çanta dönüyorum ve orada fark ettim... ...tam doğum günümde, 21 Mayıs doğum günümde uzun yürüyüşü yaparken yorgun argın... ...bir daha asla 27 yaşında olmayacağımı fark ettim. Ve böyle yani tek kelimeyle sarsıldım. Hatta yürürken durdum, çantamı çıkardım, oturdum... Ve böyle bir yarım saat, bir saat bütün kafamdaki düşünceleri e, takip etmeye çalıştım. Çünkü bir daha asla 27 yaşında olmayacağım düşüncesi, bundan öncesinin bir daha asla yaşanamayacağı, değiştirilemeyeceği, tekrar edilemeyeceği, orada yapılan iyi kötü ne varsa hiçbir şekilde temas edilemeyeceği düşüncesi beni hakikaten çok korkuttu. Yani zamanın acı gerçekliğini ilk defa orada kavradım diyebilirim. E, ve ilk anda mesela insan şunu hissediyor. ''Ya o zaman ben bu kadar şeyi yanlış yaptım, eksik yaptım, kaybettim bu zamanı.'' diyor. Ondan sonra, ''Ya tamam o tamam da saçmalama artık, önüne bak. Geçmiş geçmişte kaldı. Bugüne kadar her ne yaptıysan iyi kötü yaptın ve orada kaldı. Bu derslerini al, koy cebine, önüne bak, bundan sonrasını daha kaliteli hale getir.'' Noktasına geldim ve rahatladım ama ilk anda hakikaten korkmuştum. Yani güm diye geldi. Güm diye geldi yani. Evet. Yani yürüyemedim bile, durup oturmak zorunda kaldım evet. bu geldiği zaman. Evet. Çok <gülüyor> Değerli diyenler, kısa bir aydan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Konum Nasuh Mahruki. Nasuh Mahruki, yaşamın içinde oluşan bir filozof benim gözümde. Benim dağcılıkla hiçbir ilgim olmadı. Fakat onun cümleleri o kadar içime işledi. ...o kadar önem verdim ki... ...onun biraz tadını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve... ...Nasuhcuğum... ...bu ölümün bilincine varma gibi bir şey... ...o son konuştuğumuz hmm. hadise. Ve ondan sonra birdenbire... ...tahmin ediyorum... ...yaşamanın ne demek olduğunu... ...ve... ...bu yaşamış olmanın sorumluluğu... ...ve anlamını herhalde kavrama gibi bir şey oldu. Evet... ...yani ölümün olduğu bir dünyada yaşam çok değerli bunun önce farkına varmak gerekir. Biz mesela Akut'ta bunca senedir, on beş senedir hayatımızda hiç görmediğimiz, bir daha da hiç görmeyeceğimiz insanların hayatı için koşturuyoruz. Bunun tek sebebi hayatın çok değerli olduğu. Ve ben şuna inanıyorum. İnsan yaşadığı sürece, var olduğu sürece geçmişteki bütün hatalarını temizleyebilecek fırsata sahiptir. Ama geçmişte iyi kötü ne yaptıysa, hayatınız burada bittiyse bundan sonra hiçbir şeyi değiştirme, düzeltme şansınız yok. Bu yedek yaptıklarınızda gidip hesabınızı vereceksiniz. O yüzden ben insanın böyle özellikle genç ölümlere çok üzülüyorum. O yüzden işte arkadaşlarımızı Türkiye'nin dört bir tarafına, hatta bazen dünyanın birçok afetlerine gidip insanların yani bir şansı daha olsun, biraz daha toparlayabilsin kendisini. Çünkü belki oradan kurtulunca daha da yaşamın değerini anlar, yaptığı hataların daha çok farkına varır ve bundan sonrasını daha iyileştirebilir, güzelleştirebilir. Ee, yani gerçekten genç ölmek bence en acısı. Evet. Ve öldükten sonra hiçbir şeyi değiştiremiyorsunuz, düzeltemiyorsunuz. Müthiş bir kayıp bu. Evet. Oysa önünüzdeki zamanda, bundan önce ne yaptığınızı hiç bahsetmiyorum. Evet. Ne yaptıysanız yaptınız. Ama bundan sonrasında her şeyi başka türlü yapabilirsiniz. Evet. Her şeyi. Evet. Ve bu olağanüstü bir potansiyel. Olağanüstü bir fırsat. Evet. Ben insanların bu fırsata sahip olması gerektiğine inanıyorum. Evet. O 27 yaş anında... O potansiyelin önünde durduğunun tam anlamıyla farkındasın ve bunu sorumluluk içinde, disiplinle, cesaretle, özgürce yaşamak durumu var. Burada böyle eğitim konusuna girmek istiyorum ara sıra çünkü bizi izleyenlerin pek çok eğitimli biriciğin ana babalarak, öğretmen olarak, yönetici olarak büyük bir izleyici kitlesi var. Şimdi okullarda öğrencilerin dağcılık, spor, tiyatro, gezi kulüpleri ilgilenmeleri gibi bazı şeyleri, ana babalar ıvır zıvır olarak görüyor. O tür derslerle çalış diyor. Yani sınavda başarılı olacaksın. <gülüyor> ve bu çok yaygın bir tavır. Bununla ilgili birkaç gözlem yapmanı rica edeceğim. Bir kere ben mesela üniversitelere konuşmaya gittiğimde hep şunu söylüyorum. Şu anda hayatınızın en keyifli zamanlarından birini yaşıyorsunuz. Ve buradan çıktığınızda bir daha böyle bir imkanınız olmayacak. Üniversitede bol bol sosyal faaliyetler, topluluklar, kulüpler, öğrenci aktiviteleri yapılacak imkanlar var. Bunlardan mümkün olduğu kadar fazla faydalanın diyorum. Çünkü bunlar sizin kendinizi keşfetmenizi sağlayacak şeyler. Girin, deneyin. Yani bir müzik kulübü, ne bileyim tiyatro kulübü, işte, sanatla ilgili bir şey olabilir, sporla ilgili bir şey olabilir, dağcılık kulübü olabilir. Neyse artık yani ne istiyorsanız, neyi denemek istiyorsanız. Bu sizin önünüze bedava. Ve uygun zamanlarda ve zaten kampüsün içerisindesiniz, başka da yapacak bir şey de yok sonuçta, üniversitedesiniz, okuyorsunuz. Elinizin altında en uygun, en kolay ulaşabileceğiniz şekilde bunlar duruyor. Bunlardan faydalanın, deneyin. Bakalım hoşunuza gidecek mi, gitmeyecek mi? Gitmedi mi? Başka bir şey deneyin. O da mı gitmedi? Başka bir şey daha deneyin. Nasıl olsa bol bol topluluk ve kulüp faaliyeti var. Bunlar insana çünkü çok yönlü olma kabiliyeti kazandırıyor. Artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki bir kere bir alanda kesinlikle uzman olmanız lazım. Bir alanda çok iyi olacaksınız, yetkin olacaksınız ki diğerleriyle rekabet edebilin ve o alandan ekmeğinizi kazanabilin. Ama birçok alandan da anlamanız gerekir. Uzman olmasanız da en azından fikir sahibi, bilgi sahibi olmanız gerekir ki o uzmanlık alanınızla diğer alanları birleştirip çok yönlü bir insan olarak hayatınızı sürdürebilin. Bugün iş dünyasında bile başvurduğunuzda, evet. e, tamam peki kariyerinize bakıyorlar ama evet. hobileriniz neler diye soruyorlar. Evet. Yurt dışında bir üniversiteye başvurduğunuzda eğer hobi yazmazsanız, ben hiç zannetmiyorum ilgileneceklerini evet, evet. sizle. Nasuhcum benim oğlum Amerika'da büyüdü ve Stanford Üniversitesi'ne müracaat ettiğinde onu kabul edişleri tamamiyle bu tip faaliyetlerden dolayıydı. Tabii. Yani okulun en yüksek puanı falan yoktu orada. En yüksek puan olanlardan bazıları giremedi Stanford'a. Yani çok enteresan. Çünkü o çok yönlülük hayatın hayatı bütünüyle kucaklamayı getiriyor insana. Evet. E, onu istiyorlar zaten. Sonuçta tek böyle renksiz, soluk, bir işi çok iyi bilen ama onun dışında başka hiçbir kabiliyeti, hiçbir ilgi alanı, hobisi olmayan birisiyle ne iletişim kurabilirsiniz doğru dürüst evet. ne de e, hani renkli, kaliteli, böyle çok verimli bir birliktelik sağlayabilirsiniz. Evet. Ne kadar çok yönlü olabilirse insan o kadar böyle e, hayatla ilişkisini çok daha dinamik ve karşılıklı etkileşimli, evet. hem hayatı zenginleştirecek hem hayatın o çok yön çok katmanlı ilişkilerinden kendisini zenginleştirecek bir evet. ilişki kurabilir. Ki onlar zaten istatistik olarak yıllar içerisinde takip ettiklerinden dolayı böyle bir şey verimlilik önemli. onu gerektiriyor. Yani evet. hedefiniz verimlilikse evet. ilk anda belki çok başarılı olmak e, ve başka hiçbir şeyle ilgilenmeyip tek, tek alanda e, odaklanmış olmak kazandırır gibi gözükse de dediğiniz gibi adamlar on yıllardır gözlemlediği için sonuca bakıyor. Evet. Tamam bunlar iyi görünüyor ama orta uzun vadede ne yazık ki kazandırdıkları götürdükleriyle baktığınızda evet. Evet. Aynı değil olay. Evet. Kitapta ısrarla insan üzerinde duruyorsun. Israrla insan üzerinde duruyorsun. Aa, bu dünyada her şeyin başı ve her şeyin sonu insandır. Evet. Üzerinde ısrarla duruyorsun. <gülüyor> evet. Abi para, mal, mülk, mevki, makam değil midir? Ben mezarlıktan <gülüyor> geçerken adam yazmış diyor ki Kayseri eşrafından bilmem kim eşraf olmak. Her <gülüyor> neyse. Yani Böyle bir değerler durumu var. Her şeyin başı ve her şeyin sonu insandır diyoruz. Çok temel bir vurgulama yapıyor bu. Evet yani ben çünkü insana inanıyorum ve insanın olağanüstü bir değişim gücüne sahip olduğuna inanıyorum. Ve insanın mucizeler bile yaratabileceğine inanıyorum eğer doğru şekilde kabiliyetlerini kullanabilirse. Ve işte hani biz de sonuçta akut, insan odaklı bir kurum, insan hayatı kurtarmak için oluşturduğumuz bir yapı. Her şeyi insanla yapıyoruz, her şeyi insan için yapıyoruz. Tabii yıllar içerisinde bu kadar zamanda benim çok farklı deneyimlerim oldu hem dağlar doğa, doğa sayesinde hem de bu arama kurtarmanın bin türlü haliyle boğuşa boğuşa ve insanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu hakikaten birebir gözlemleyerek yaşayarak öğrendim. O yüzden insana büyük saygı duyuyorum. Evet. Ee, i̇yi de olsa kötü de olsa yani onun içinde o taşıdığı ruh var ya evet. o ruhun potansiyeli bence her tür saygıyı hak ediyor evet. ve onun önüne eğer uygun fırsatlar sunulabilirse eğer... İşte dediğim gibi o kırılganlığını dikkat ederek. Evet. Çünkü ruhu bir korkutursanız, bir özgüvenini kırarsanız toplayamaz bir daha. Evet. O çok yani müthiş bir bir şey gibi gözükmekle birlikte çok da zayıf noktaları da vardır. Evet. Ama eğer insanın değerinin farkına varıp insana yatırım yaparsanız, insan sonuçta çarpan etkisi sonsuzdur. Evet. Makinelerin ne üreteceği bellidir. İnsanın insan mucize bile yaratabilir. Ee, o yüzden dediğim gibi her şeyin başı, her şeyin sonu insan evet, ve evet. her şey insanla bir anlama kavuşuyor. Evet ve sen bunu çok kritik anlarda gözlemler yaparak yaşamın içinden keşfetmiş birisisin. Ve bir şey daha söylüyorsun. İnsanın kendiyle kurduğu ilişki en önemli ilişkidir hmm. evet. Yani insanın parayla kurduğu ilişki değil, insanın patronuyla kurduğu ilişki değil. Çok seçerek insanın kendiyle kurduğu ilişkiden bahsediyorsun. Yani insanın kendine saygı duyması, kendini sevmesi, geçmiş hatalar için kendini bağışlaması bence çok önemli. Sonuçta siz bu bedenle, bu ruhla, bu akılla bir ömür boyu yaşamak zorundasınız. Beğenin, beğenmeyin. Bu, bütün her şeyiniz bu. Bununla varsınız ve bununla buradan gideceksiniz. O yüzden insanın kendini kendiyle barışması, kendini sevmesi, kendi yeteneklerinin farkına varması, bunu açığa çıkartacak şekilde kendine yatırım yapması ee, ve ne kadar değerli olduğunun ama bu tabii ki insanın kendisinin çok değerli olduğunu kavraması şunu getiriyor beraberinde herkes çok değerli evet. ben değerliyim ama o da değerli evet. öbürü de değerli o zaman insan çok değerli bir şey evet. o zaman kendi tutkularını, işte düşüncelerini hayallerini, egosunu hatta devreye sokarken, kullanırken diğerlerinin de aynı şeye sahip olduğunun farkında olarak bunu yapıyor evet. bu eğer hele bir de böyle terbiyeli bir ahlakla geldiyse hemen işin e, ahlaki ve hukuki tarafını devreye sokuyor. Evet. Tamam ben bunları bunları istiyorum ama onların da bunları bunları isteyebileceğinin farkındayım. işbirliği ekip. Evet. Bunun bir dengeli olması karşılıklı olarak hani özgürlük diyoruz ya evet. özgürlük insanın istediğini istediği zaman yapabilmesi demek değil tabii ki sadece o. Başıboşluk olur. Evet. Yani bu, bunu bu özgürlüğü Sorumluluğu. Sorumlulukla birlikte, sorumluluğuyla birlikte sonuçlarından sorumluluğuyla birlikte ve evet. dediğim gibi ahlaki ve hukuki bir şekilde evet. ve hem kendisi için hem herkes için doğru olacak şekilde talep etmeyi getiriyor beraberinde. Ama işte bunun için önce insanı merkeze oturtmak evet. ve çıkışı da hep insanın etrafında genişliğe genişliğe yapmak evet. gerektiğini düşünüyorum. Ben son 8 aydır bir kavram üzerinde çok veya geçen programda da onun üzerinde durduk Polat Bey ile beraber tanıklık kavramı ve şunun üzerinde sıfana duruyorum. Bir insan hayatındaki en önemli tanık kendisidir. Tabii. Kendi gözüne, kendi vicdanına hesap vermeye başladığı zaman insan işte orada olgun, kamil evet, insan olmaya evet. doğru gitmeye başlar. <gülüyor> evet. Çünkü herkes hayatından çıkıp gidecek ama sen sürekli kendinle baş başa kalacaksın durumu. Bu dediğin o kadar güzel oturuyor ki ve umarım bizi izleyen Ana babalar bunun üzerinde çok dururlar çünkü benim içimi çok yakıyor. Yani hmm. Nasuhcum, şimdi çocuğun önüne dört tane köfte koyuyor ee, anne, aç kalmaz <gülüyor> diye. Ve çocuğu iki tane düşünüyor, anne doydum diyor. Beyin o şekilde organize ki çocuk doyup doymadığını biliyor. Anne diyor ki hayır doyulmaz, dört tane, iki tane köfteyi doydur muyum, <gülüyor> doymadın diyor. Şimdi çocuk bu yaşta anne babam her şeyi bilir diye bakıyor ve anne doydum diyor. Hayır, bana ve nasıl yıkıyor o kendine olan inancı, kendine olan tanıklığı? Allah bunu yapıyor ve bunun farkında olmak çok önemli çünkü bu söylediğim şey kültürde çok yaygın olarak var. Çok çok. Ve tabii böylelikle tabii. kendine güveni olmayan ben seminerlerde gidiyorum bir adamın yüzüne bakıyorum adınız ne diyorum işte Selim Selim diyorum kusura bakma acaba benim kişiğim geldi mi diyorum, soruyorum böyle adam baka kavgar. Herkes gülmeye başlıyor, nereden bileyim ben? Diyor. Doğru diyorum, nereden bileyim Bunu benim bilmem lazım değil mi? Fakat işte ana baba diyorum, böyle yaptığı zaman bana böyle yaptı. onun için bilmiyorum diyorum, ne zaman için geldi, sana soracağım diyorum. Ee, şimdi, herkes gülmeye başlıyor. Fakat çok şükür, çıktıktan sonra, seminerden sonra geliyor, ''Hocam, biz çok etmişiz.'' falan filan diyorlar. O çocuğa güvenme, onu potansiyel tabii. olarak görme. Tabii, tabii. Ve onun kendi iç tanıklığına saygı duyma. Çok önemli. Ve senin bu kitapta o kadar güzel, yaşanmış öyküler içerisinde e, ayrı noktalardan geliyorsun ama aynı şeyi söylüyorsun. Onun için bayağı heyecan duyuyorum. Herhalde belli oluyor duyduğunu. <gülüyor> evet, karşılıklı canım ben de yani. Sizle bu evet. programı paylaşmaktan çok keyif duyuyorum. Şimdi, e, başarı kendi değerini ortaya çıkarmak kavramı üzerinde <gülüyor> Ve başarılı olmak bir ihtiyaçtır diyorsun. Evet. Ya sonuçta hepimiz bu dünyaya dediğim gibi bir potansiyelle geliyoruz ve bunu ortaya çıkartmak istiyoruz ama ne yazık ki bu şu anda Türkiye'deki de hala hakim olan bu feodal yapılanma insanları birey olarak değil ama bir kitlenin bir parçası olarak konumlandırmayı tercih ediyor. Ee, bu, bu çok tehlikeli bir şey çünkü bu bireyi özgür düşünceyi hepsini reddediyor. Zaten istemiyor da. Biyat kültürünü istiyor ve insanları bir takım kalıplarla, dogmalarla kontrol altına almak istiyor. Bu, bu böyle bir yapı. Yani tarih boyunca kullanılmış bir yöntem bu zaten. Ee, ben yaşamda gerçek değerli olan şeyin herkes gibi olmak değil kendi gibi olmak olduğuna inanıyorum. O yüzden de hayatım boyunca hep herkesten farklı oldum. Bunun da bedelini ödedim. Bedeli ee, oo, çok fena ödedim hem de. Ee, öncelikle gençleri ya da diğerlerini birbirine benzetmeye çalışanlara yüzünden ödedim. Onlar ödettiler. Ee, ondan sonra da ...herkes gibi olmaktan mutlu olanlara ödemek zorunda kaldım. Aslında yani ben onlara söylüyorum ya senin bu yaptığın doğru değil ki. Sen burada bir e, sürünün içinde bir parça olarak sürünün güvenliğiyle hareket etmek istiyorsun. Ama bu değil ki doğru olan. Eğer öyle hareket edersen uzayacağın yer bu kadar. Düşüncelerini özgürleştirirsen sonsuz. E, Dediğim gibi yani bunun sıkıntılarını da çektim ama hiç umrumda bile değil. Doğrusu bu çünkü. Evet. O yüzden insanın kendi özgür iradesiyle kendi gerçek değerini keşfedip bunu ortaya çıkartacak adımları cesaretle, kararlılıkla, disiplinle atabilmesinin çok önemli ve çok değerli olduğunu düşünüyorum. Naksudcuğum evet. ben <gülüyor> şimdi değerli ziyanları takip ediyorsunuz. Yanlış anlayabilirsiniz. Onun için bir şeyi getirmek istiyorum. Sen Birey toplumda yaşam üçlüsü içerisinde baktığın zaman her kişinin yaşamda, yolculuğuna devam ederken toplum içinde kendine özgü bir yer bulabileceğini evet. biliyorsun. Evet. Ondan dolayı birey derken yaşamdan ve toplumdan kopuk, bencil bir Aa, şekilde devam eden bir bireyden bahsetmiyorsun. Yani bedeni düşünecek olursak eğer, yani göz gözlüğünü bildiğin zaman ben gözüm benim diğerlerle ilişkim böyle bir anlam kazanıyor dediği zaman göz gözlüğünü keşfetmiş evet, evet. oluyor. Her bir bireyin diyorsun aslında felsefesi evet. olarak böyle. Böyle bir yeri var aslında. Biz bu toplumda, bu yaşamda giderken kendimize özgü bir liderlik içerisinde ve o zaman tümü düşündüğünde cıvıl cıvıl insanların birbirinden farklı olduğu ama birbirini tamamladığı Aynen öyle. yaşamın tümünü Anlamlı evet. bir şekilde yaşayabildiği evet. bir durum. Ve kitabın bence temel cümlesi de bu Çok aslında. Çok doğru söylüyorsunuz. Tam ben onu yapmaya çalışıyorum aslında. Yani Hı. biz biz bu dünyaya kendi sınavımız için geldik. Kimsenin hayatının figüranı değiliz ki biz. Biz kendi hayatımızın başrol oyuncusuyuz. Kendi hayatımızı ya yaşamak için ve kendi hayatımıza bir şeyler ifade etmek için, ortaya koymak için geldik. Her can bilinmek ister. Yani ben de evet. bilinmek istiyorum açıkçası. Her daha söyle, bir daha söyle. Her can, her can bilinmek ister bilinmek bu hayatta. Ister, değil mi? Yani ben bu hayata geldim ve buradan giderken bir iz bırakmak istiyorum evet. ve çok derin ve çok güçlü bir iz bırakmak istiyorum. Gerçekten istiyorum. Gerçekten istiyorum. Yani ben sonuçta etkisiz bir eleman değilim ki bu hayatta. Kendi kendi için sonuçlarımı değiştirdim ve geliştirdim. Ama bunu başkaları için de yapabilirim. Ve en çok üzüldüğüm bu ülkenin yaş ortalaması 28.8. Ben 42 yaşındayım şu anda. Türkiye'nin yaş ortalaması benden 14 yaş daha ufak şu anda düşünebiliyor musunuz? Evet. Ve e, bu kadar genç nüfusumuza rağmen biz nüfusumuzla doğru orantılı bir başarı grafiğine sahip değiliz. Evet. Bu kadar çaban ben sizin de bu düşünceyle bu en en altında bu fikirle bu düşünceyle bu kadar çaba gösterdiğinize de adım gibi eminim. Çünkü bizim gibi insanların derdi bu zaten. Yani bu, bu topraklardan çıktık, bu coğrafyada yaşıyoruz. Birinci sorumluluğumuz bu coğrafyaya ve bu topraklara, bu toprağın insanına karşı. Doğru. Sonra dünyaya karşı, bütün dünya insanlarına karşı. Ama önce burası, önce Türkiye. En önce e etkili olabileceğiniz yer de burası. Evet. evet. Bunun için, işte biz çıktık bir avuç dağcı, Türkiye'de olmayan bir değeri çıkarttık, akutu kurduk. Ben kendi başıma gittim, bir sürü dağlara tırmandım. Türkiye'de dağcılığın sınırlarını çok ileri bir yerlere taşıdım. Başka bir sürü insan kendi çabalarıyla bir şeyler başarıyor, bir şeyler yapıyor ve Türk insanının kabiliyetlerini sadece Türkiye'de değil dünyada bile gösteriyor. Biz ne kadar çok genç insanımızı kendi Everest'lerine tırmandırabilirsek, kendi potansiyellerinin doğruna ulaştırabilirsek, Türkiye o zaman yücelecek. Bir, bir, bir toplum, bir ülke nasıl yükselir? Vatandaşıyla yükselir. Vatandaşı kendi potansiyelini gerçek performansa dönüştürdüğü sürece ülkesini yükseltir. Son olimpiyatlarda... Türkiye'de 30-35 milyon genç nüfus var. 30 yaşın altında nüfus var. E son olimpiyatlara biz gittik. Ben utanç duydum. Ben sonuçta bir milli sporcuyum. Ya yani bu ülkeyi, Türkiye'yi temsil ettim dağlarda, dağcılıkta, arama kurtarmada. Dolayısıyla hani bu bu devleti, bu cümleti temsil etmenin ne kadar onurlu bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. E, ama olimpiyatlara gidip nüfusu, toplam nüfusu 10 milyon, 15 milyon olan ülkeler tarafından geçilmek, yenilmek bana çok ağır geliyor ağır açıkçası. Gibi, Gerçekten çok ağır geliyor. Evet. Yani biz... gerçekliği temsil etmiyor o aslında. <gülüyor> Asla temsil etmiyor. Potansiyelimiz ne gibi. münasebet. Evet. Yani bu kadar genç nüfus var ya bunlar sonuçta sadece yapmanız gereken onların önüne uygun fırsatları sunup kendi gerçek değerlerini ortaya çıkartmalarını sağlayacak bir yapı kurmanız, bir sistem kurmanız. Türkiye'de ne yazık ki birçok başarı, bireysel başarı, benimki de bir bireysel başarı. Ben de bir sistemin başarısı değilim. Ama ben Türkiye'de bir sistem oluşması gerektiğine inan inanıyorum. Bu çabalarım da aslında bu yüzden. Yani bu kitabı yazma sebebim de bu evet. bir taraftan. Evet. Masut'cum şimdi e, sonuna doğru geliyoruz. Bu e, Mark Twain'in bir sözünden hmm. söz ediyorsun. Ön yargı, tasıp ve dar görüşlülüğün en iyi tedavisi seyahattir evet. diyor. <gülüyor> ve sen de diyorsun ki aynen öyle. Biraz açar mısın? Evet. E, şimdi tabii seyahat etmek çok başka bir şey. Yani yani, bayağı ben bayağı yani. seyahat ettim. Hakikaten evet. dağlar tırmandığım dönemlerde çok da e, dünyayı da gezme fırsatım oldu. Ve olağanüstü zevk aldım çünkü bir kere biz kendi iş, okul, ev gibi bir düzen içerisinde hele büyük şehirlerde koşturuyorsanız çok dar bir kalıpta ve çok kısır bir yapı içinde hayatınızı sürdürüyorsunuz. 24 saatiniz birbirine benzer geçiyor. Dününüzde bugününüz aynı, yarınınız hemen hemen aynı. Bu insanın o potansiyelini çok körelten ve kısırlaştıran bir şey. Ama bir seyahat ettiğinizde ben 16 yaşında İngiltere'ye gittim. 2,5 e, ay bir dil okulunda Bornmuth'a ve hayatım değişti. 20 yaşında Norveç'e gittim zihinsel engellerin bakıldığı bir çalışma kampında çalıştım bir yaz aklım başımdan gitti ya dışarıda inanılmaz bir dünya var evet. bambaşka bir dünya var evet. ve ondan sonra zaten dağlar doğa derken bir taraftan da hep seyahatler ve gezgin tarafı da hayatım için çok dahil ettim evet. çok şey kazandım yani her seyahatimden yepyeni şeyler öğrendim ve o insana şunu getiriyor bir kere sizin bu hayatta evrensel kabul ettiğiniz birçok şey o kadar yerel ki Evet. Ve o kadar e, dönemsel ki belki bu yerellik 100 yıl önce yoktu bile. Sadece bu dönem için, bu dönemin e, gustosunda var. Evet. Ama küresel bakabildiğinizde bu dünya çok zengin, çok farklı, çok dolu. Ve onları da daha kolay kucaklayabiliyorsunuz. Evet. nasıl çık? iyi ki geldin. De i̇yi ki çağırdınız. Evet, değerli izleyenler, <gülüyor> benim için çok zevkli bir sohbet oldu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Ben kendisinden rica ediyorum. Belki ileride yeniden burada bir soru imkanı bulabiliriz. Seve seve. Sizinle önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Dergileri Doğan Cüceloğlu ile İnsan İnsana programını sondu.